Cengiz Aktar'la Avrupa'ya Doğru. Günaydın Cengiz. Ömer günaydın. Günaydın. Abi günaydın. Ya öncelikle bir Avrupa günü kutladık biz. Hangi Avrupa günü? Saatli Marif Takvimi Avrupa günü. Ah! Yok canım pazar <gülüyor> günü. Pazar 9 Mayıs. Evet, onlar 5 Mayıs 1949'u 1949 49 mu? 49 da değil. Allah Allah. Neden bahsediyor acaba? Ee, Churchill'in bir konuşması vardır 1949'da meşhur. Ama e, o da olamaz. Avrupa Konseyi. Abi bir dakika Avrupa Konseyi'nin kuruluşu. Evet, tabii evet, ama Avrupa Günü değil. Evet, Avrupa. Konseyi. tabii geçen tabii geçen yıl 60. E, yıl dönümü kutlandı ama Avrupa yani o da bir anlamda Avrupa günü sayılabilir canım. Az esas bugün Hıdırellez. Hıdırellez evet. yani evet. hoş tabii Avrupa Birliği de koskocaman e, pagan bir e, <gülüyor> faaliyet olduğu için Hıdırellez'e yakışabilir. Acaba bunu biliyor muydu Avrupalılar Hızır İlyas falan dolayısıyla bunlar hepsi tek Tanrılı İbrahim dinleri öncesi. E, Adetler evet. Yani. evet fakat şeyde ana, ana, yanlış yani bu vesileyle de işte Avrupa Birliği'nin amaçlarını barışın temel hak ve hürriyetlerin sağlamlaştırılması amaçlarını bir kez önceden de olsa bir kez daha söylemiş olduk. Bu saatli marifat bölümünde yazıyor mu? Yazıyor evet. Ne diyorsun ya? <gülüyor> Heyecanlandı. Bu akşam Hıdrellez büyük cümbüş var e, rıhtımda. E, Ahır kapı rıhtımında. Evet. Hatırlatalım madem. E, hava da iyi evet, olacak. Evet. E, Artık Hıdrellez'in pek hatırlatılmaya ihtiyacı yok. Zaten insanlar bayağı iple çekip e, bekliyor. Gitmeyenleri dövüyorlar diye duydum ben. <gülüyor> Bizim buralarda. Vallahi işte yeme içme cümbüş. Aynen öyle. E, bir de e, dilek Adak Falan bunun gibi Siz ne istersiniz mesela bugün Abi Daha çok demokrasi gibi politik bir cevap mı vereyim Aman ya böyle kuru kuru <gülüyor> cevaplar verme Allah aşkına daha güzel şeyler söyle Ya vallahi o zaman şöyle bir Üç günlük hafta sonu tatili diliyorum ben Seneyeden itibaren <gülüyor> Dans etmek istiyor Abi. Peki, Evet bugün Peki Bugün Şimdi üçüncü köprüden de biraz bahsedelim demiştik değil mi? Ya evet çok iyi oldu o. Ben dördüncü için çalışmalara başladım. Ben bunu söyleyince dün Ömer'e o da dedi ki boğazı betonlayalım dedi. Aa, bir dakika hayır. Nasıl? Plexiglas düşünüyorum manzarayı kapatmamak için. <gülüyor> Yakışır. <gülüyor> <gülüyor> ya betonla hiçbir şey göremeyiz. Ya, doğayı hatırlatan hiçbir şey olmasın da ne olursa olsun. Öyle. Yalnız bence dördüncü köprüde bu sefer taktik değiştirip bence ihaleye girelim. Hani e, belli ki oluyor bunlar. <gülüyor> en azından hani 3-5'le değil mi? <gülüyor> Şimdi bu iş ne olacak bilmiyorum tabii ama yani bunu siyasetçilere de katıyan bırakmamak lazım. Özellikle muhalefete. Ee, bu Türkiye, yani İstanbul çapında, Türkiye'yi bırak bir kenara, İstanbul çapında bir kocaman bir internet üzerinden imza kampanyası gerekiyor bence. Mümkün olduğu kadar kısa bir metinle, yani bunun son derece lüzumsuz bir doğa katliamı olduğu anlatan, ve da işini kesinlikle bitiri bitir çevresiyle beraber evet. bitir bitirmeye aday olduğunu evet. söylemek gerek evet, evet. herhalde bunu bilmiyorum düşünüyordur herhalde birileri Evet ee, şey yani bir 3 milyon imza falan hedeflemek lazım burada bence evet, bu yani böyle bir. Yerel de denemez İstanbul Halisi için tabi ama Yani çok önemli olacağı aşikar Pazartesi günde Semra Hanım'la Semra Mazlum'la Konuşurken o da önemli bir şeye işaret etti Bunun e, belediye Meclislerinde yani seçilmiş e, Şeylerde Güzergahın konuşulacağı Hem de yalnız İstanbul'da değil işte Sapanca, e, Kocaeli'nde İlgilendireceği için bir kere orada çok iyi bir mücadele tartışma platformu en azından katılarak güzergahına söz hakkı, oy hakkı olmasa dahi hı hı. önemli bir varlık göstermek mümkün diye konuştuk mesela bir tanesi de o. Yani bu, bu, bu tip büyük altyapı projeleri medeni memleketlerde bu şekilde evet. ele alınıyor doğrudur. Her zaman sonuç veriyor mu? Vermiyor tabii ama en azından insanlar seslerini duyuruyorlar. Fakat bu e, e, tabii her e, yolu denemek ve her koldan e, buna karşı çıkmak gerekiyor. Ancak e, belediyelerin ve yerel yönetimlerin yani AK Parti'ye olan mali bağımlılıklarını e, hatırlayacak olursak e, oradan çok fazla bir şey beklememek lazım. ...bunun mümkün olduğu kadar bir yurttaş hareketi halinde cereyan etmesinde büyük fayda var. Evet, evet, kesinlikle. Yani bir 3 milyon imzanın karşısında bir hükümet duramaz, onu söyleyeyim yani. Yani dünyayı ayağa kaldırmak lazım yani. Hakikaten kaldı ki bu sadece belki İstanbul'un işi de değil. Yani Türkiye'nin ve hatta bütün çevrenin işi yani. <gülüyor> Evet bunun herhalde üzerinde daha epey konuşma fırsatı bulacağız. Yani çeşitli biçimlerde mesela ne bileyim yuvarlak çayda da bu çevrecilerin mesela hidroelektrik, santrali, yani yer, çevrecilerin değil yerel halka hem hukuki yoldan hem de bizzat karşı koyarak engellemekte olduğu şimdilik o yuvarlak çayı koruma platformuyla da bugün basın toplantısı ve konuşacağız. Ama yani bu yoldan geçtiği muhakkak alttan baskıyla yani. Şimdi burada özel sektörün yani illaki bu bir şekilde bir, bir, bir krediyle olacak yani. Kimse o kadar parayı çıkarıp cebinden vermez. Kamu da vermez. Dolayısıyla burada özel sektörler üzerinde yoğunlaş özel sektör üzerinde yoğunlaşmak lazım. Çünkü bu Yuvarlakçay'da herhalde e, o HS e talip olan şirket e, bunun kendisi için fevkalade kötü bir e, reklam olacağı reklamın iyisi kötüsü olmaz ama kötü bir reklam olacağı kanaatiyle bu işin değmeyeceğine karar verdi herhalde. yani e, ve Dolayısıyla yoksa kimse orada e, Yuvarlakçay'da bellerine kadar sulara girmiş insanların gözünün yaşına bakmazdı yani. Gene de e, yani farklı boyutları da var işin. E, çok ciddi e, belki başka hesapları vardır tabi şimdi ona da bakacağız yani bu şirketin hidroelektrik e, santral yapmak isteyen şirketin hisselerinin halka arzı süreci yaşanıyormuş. Onunla da ilgili tabii ilginç bazı sorular sorulabilir. Onu da yapmaya çalışacağız birazdan. Kavga yeni başlıyor. Hayırlısı. Evet. Peki. Bu bu. Ee, Bir 14-15 Mayıs'ta. Bu, gelecek ziyareti. hafta programımız yok. Ondan sonraki hafta da yok. Dolayısıyla ben bu gelecek hafta sonunda cereyan edecek. Yani 14-15. Mayıs, Cuma, Cumartesi ee, bu önemli bir ziyaret. Ee, yani neredeyse bizim bakanlar kurulu Atina'ya gidiyor. Yani. Evet. Ee, yani on gün öncesinden konuşmak anlamlı değil ama bu çok önemli bir ziyaret. Çünkü ilk defa bu böylesine. Dokuz bakanla gidiyor başbakan oraya. Öyle mi? Ee, yani Kültür, turizmden tut tabi dışişleri elbette orada. İçişleri bakanı gidiyor falan. Bunlar hiç ...adetten değildir... ...sanayi, ekonomi falan... ...hepsi gidiyor Avrupa Birliği... E, ...ve... ...tam bir çalışma ziyareti... ...ve olması gereken de bu zaten... ...yani komşular arasında bu tip ziyaretlerin... ...mutat adetten... ...olması gerekiyor artık... E, ...böyle... ...wining, dining dedikleri... ...kokteyl ziyaretleri... ...iki, üç yuvarlak lafın edildiği... ...göstermelik... ...ziyade tabi... Ee, bu çok önemli hakikaten ve e, şimdi biz e, yüksek, e, tam adı e, aklımda değil, yüksek stratejik konsey galiba kurulacak. Türkiye'de yani dışişlerinin girişimi bu. E, Ukrayna'yla da bir beze, benzeri e, kurulacak yüksek stratejik konsey. E, dışişleri bakanları seviyesinde koordinasyonu yapılacak ama her konuyu ilgilendiren ee, yani bir nevi kırmızı telefon yani e, soğuk savaş döneminin artık ve e, tamamen iş e, odaklı, yani iş yapmaya yönelik e, bir yapı bu e, her iki ülke arasında. E, bu Sevkalada önemli bir, bir gelişme bu. E, i̇lk toplantısı da bu e, 14-15'indeki ziyaret vasıtasıyla gerçekleşecek Atina'da. Yani bakanlar birlikte ortak bakanlar kurulu toplanacak gibi bir şey. Bunu Almanlarla Fransızlar epeydir yapar hatırlatalım. Yani bu bir benzeri de Yunanistan'la Türkiye ve diğer komşularıyla gerçekleşmeye başlıyor yavaş yavaş. Bu hakikaten çok önemli. Şimdi Yunanistan'ın içinde, içinde bulunduğu durumu anlatmaya tekrar hatırlatmaya gerek yok. Ee, ve burada Türkiye'nin katkısı ne olabilir diye e, düşündüğümüzde tabii e, askeri harcamalarda indirim, kalıcı bir indirim yani bu e, muazzam bir e, e, katkı olur e, Yunanistan'ın içinde bulunduğu duruma. Bakanın verdiği, Venizelos Savunma Bakanı'nın verdiği e, rakamlar e, buldum. Bu yılki harcamaları 6 milyar havro mertebesinde ve gayri safi asılanın, yurt içi asılasının, Yunanistan'ın neredeyse %5'ine tekabül ediyor. Öyle mi? Ee, Askeri harcamalardan bahsediyoruz, silah falan. <gülüyor> ha. Evet. Bunun 6 milyarın 2,3'ü silah, geriye kalanı da personel. Hı. E, e, şimdi bütçe açığına bakıyorsun. Bütçe açığı gayri safi e, asılanın yüzde on neredeyse, on üç virgül yedi, yüzde üçe çekilmesi gerekiyor. Şimdi bu yani karşılıklı bir askeri harcamalarda yapılacak indirim e, Yunanistan'a ilaç gibi gelir tabii. Buna peace dividend deniyor zaten yani barış temettüsü evet. diye çevirmek mümkün. Barışın getirisi yani. Evet. Ee, bu e, yani herhalde e, yani bir katkı yap, yapmak iste, isteniyorsa yapılabilecek en iyi katkı bu olur gibime geliyor. Kaldı ki bu sadece Yunanistan'a değil Türkiye'ye de yarar. Yani 1975'te kurulan bir ordu var orada biliyorsun. Ege ordusu. Tamamen Kıbrıs bağlantılı olarak kurulmuştur. Ee, <gülüyor> yani o orduda e, yapılacak e, indirimler... Ayrıca bu ne idüğü belirsiz, ne işe yaradığı belli olmayan e, ve iki ülke arasındaki gerginliği e, had safhada tutmaya e, tut, e, yarayan, yani daha doğrusu ondan başka bir işe yaramayan diyelim, bu Ege üzerindeki uçuşlar meselesi. E, bunlar çok önemli. yani Bunlar para çünkü o kalkan uçak sadece öyle gösteri yapmıyor orada. E, her sortinin bir fiyatı var. Hem Türkiye için hem... Ee, Yunanistan için. Dolayısıyla eğer bu e, Yüksek Stratejik Konsey Savunma Bakanı gitmiyor bu yok o dokuz bakan içerisinde ama bu, bu konuların konuşan, konuşulmayacağı anlamına gelmez tabii. Ee, çünkü Yunanistan'dan böyle bir talep var. Amaç burada artık bir saldırmazlık paktına veya bir kalıcı bir barışa doğru evrilmek. Bu tabii Ege Denizi'nin e, artık hakikaten yani, aslına dönmesi e, anlamına da geliyor. E, Ege aslında atıl bir su. Yani o geçişler imkansız. E, biliyorsun bu günlük, günübirlik geçişleri tekrar e, gündeme getirecekler muhtemelen bu yaz. E, yani Türkiye'den e, 12 adaları artı Midilli'ye. Geçişlerin o bir şekilde canlanması o şekilde o adaların umuluyor. Bunlar çok önemli gelişmeler ve aslında Ege'nin tekrar yani bu Türkiye'den giderek kopmakta olan İzmir'in ve Ege bölgesinin her anlamda kopmakta olan siyaseten de hatırlayacaksınız olup bitenleri yani birkaç ay önce tekrar Hinterland'ına deniz Hinterland'ına diyelim. Ee, e, kavuşması anlamına gelecek. Yani orada hiçbir faaliyet yok çünkü. Yani bir mesela Selanik ile İzmir arasında feribot yok mesela Böyle bir şey. Yani hiç, hiçbir bir bağlantı yok o anakarayla yani Anadolu anakarasıyla Ege arasında hiçbir bağlantı yok. Dolayısıyla eğer bunlar bu gelişmeler buna bu tip e, e, ilişkilere ee, zaten İzmir, Ege Ticaret Odası Ege Sanayi Odası bunu söyleyip duruyor yıllardır yani ee, yol açabilecekse ne ala bu, bundan hakikaten her iki tarafta kazançlı çıkacaktır diye e, hevesleniyorum açıkçası e, çünkü burada bir e, yani bütün bu getirilerin dışında yani askeri harcamalarda yapılacak indirimlerin Türkiye açısından bu işin bir boyutu daha var. Şimdi e, Nisan başında Yunanistan Dışişleri Bakan Vekili e, Dimitri Drutsas, yani sonunda bakan olacak da şimdilik vekaleten götürüyor işi çünkü da hala ilgili konuyla e, o Nisan'da Ankara'da bu 14-15 Mayıs'ta cereyan edecek olan ziyareti bir anlamda hazırlamak için bulunuyordu ve e, bu karşılıklı güven arttırıcı önlemlerden töz etti. Drussas ve o çok enteresan önlemler e, teklifleri var Yunanistan'ın mesela karşılıklı e, asker değiş de tokuşu mesela yani bir, bir küçük tümen gidecek e, Yunanistan'da e, bir kol ordunun içinde görev yapacak falan NATO çerçevesinde bunun gibi son derece uçuk gelebilecek. Ee, evet, alışılmamıştı. Tek... Yani. Evet, bu, bu bir ara yapılmıştı. Ondan sonra. Evet hatırlayacaksın e, fos yani arkası gelmedi evet. sorun çıktı falan bir de arkası gelmedi Ondan sonra bunun tekrar canlandırılması yani iki ordunun birbirine hakaretten ziyade işte bir işbirliği halinde ve Muhtemelen NATO operasyonlarında beraber çalışmak falan gibi konuların gündeme geleceği bir süreç e, teklif etti ee, ve tabii Ege üzerindeki uçuşlardan bahsetti. Onlar e, şimdi e, anında bir tepki geldi. Nereden geldi? Bakandan falan değil tabii. Genelkurmay evet, Başkanı'ndan bilmiyorum. geldi. Evet. Biz haklarımızı falan diye böyle bir e, ayın onunda, 10, 10 Nisan'da bir, bir demeci var İlker Başbuğ'un. Kimseye şey yaptırmayız. İşte, tabii, yani kıta ile ilgili bu uçuşlar tabii. Yani Türkiye oralardan uçuyor, bu, bu kıtasanlığı benimdir demek için. Tabii bu çok e, pahalıya patlayan her anlamda, siyaseten ve mali anlamda pahalıya patlayan bir e, gövde gösterisi bu. Yani bu Türkiye açısından da önemli, sadece mali anlamda değil, e, siyasi anlamda da yani şu sırada kışlasına, ebediyen çekilmekte olan e, askeriyenin ki bu çok hayırlı bir gelişme Türkiye için tabii e, işte Ege uçuşları ve Kıbrıs falan gibi sonuçta son derece siyasi konularda söz sahibi olma, olmaya devam etmesi e, düşünülemez yani böyle bir şey mümkün değil yani içeride bir daha hala o iki konuda e, e, sözünü geçiren bir e, TSK'yı anlamak mümkün değil tabii. Dolayısıyla burada yani e, askeri harcamalarda yapılacak indirim derken yani iki ülke arasındaki normalleşmenin e, getirileri e, tahminlerimizin çok ötesinde ve fevkinde olacaktır. Evet bu önemli bir ziyaret olacak. Tabii olduktan sonraki şeyde de değerlendirmesini tekrar yapmaya çalışacağız. Bir dahaki sefer yapacağız tabii. Şimdi e, vaktimiz var mı daha birkaç dakikamız? E, bir iki dakikamız var. Ondan sonra da yuvarlak çaylıları konuk edeceğiz. Fevkalade. Şimdi 8 Mayıs e, 9 Mayıs Avrupa günü e, bu e, bir şey olacağı yok. Sağda solda bir iki toplantı var e, ama yani öyle coşkuyla kutlanmayacak herhalde ne ne Türkiye'de ne Avrupa'da zaten evet. e, fakat ayın 8'inde yani bir gün önce cumartesi bu e, Felipe Gonzales'in başkanlığındaki 2020- 2030 e, Avrupa'nın geleceği e, düşünce e, grubu e, ...raporunu açıklayacak evet. bu önemli orada Muhtemelen Türkiye'nin üyeliğine vurgu yapılacak. 2023'ün makul bir tarih olduğunu e, e, yaptıkları toplantılarda telaffuz ettiklerini biliyorum. Raporaya yansıdı mı yansımadı mı göreceğiz. Birinci bilgi bu. İkincisi de bu maddelerle ilgili, e, yani e, bu anayasa meselesiyle ilgili tabii şurada e, ben diğer maddelerin geçeceği kanaatindeyim. Yani orada bir fire artık olmayacaktır herhalde. Envay çeşidinin nedenden zaten. Ama e, paradoks şurada. Yani e, anayasa mahkemesinin üyelerinin seçimi meselesindeki e, kavga ki anlaşılır bir kavga tabii. Yani bunun tamamen Cumhurbaşkanı'nın uhdesine yani veya yani büyük ölçüde verilmesi e, hiçbir şekilde demokratik değil. Evet. Ama e, paradoks şu ki yeni anayasayı yani günün birinde bu yeni anayasa gündeme gelecek haliyle yeni anayasayı an, anayasa mahkemesinin şimdiki anayasa mahkemesinin e, celalinden kurtarmak için <gülüyor> bu, bu değişikliğin yapılması gerekiyor. Yani anayasa evet, mahkemesinin paradoks burada. Yani yani Türkiye paradokslarla müthiş dolup taşan bir ülke zaten. Evet. evet de i̇şte böyle. Peki çok teşekkürler Öldürüm Cengiz. Günler, yuvarlak çağcılara da ee, sevgiler selamlar. Göndeririz ol Cengiz Aktar'la Avrupa'ya Doğru